Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Nasılsınız afiyet elhamdülillah, inşallah Elhamdülillah Hareketli günlerden geçiyoruz Sıkıntılı bazen ümitli günlerden geçiyoruz Bugün bu sıcak gündemle e, bağlantılı olarak ama e, daha temelden e, değerlendirmelerle bir e, sohbet yapalım diye düşünüyorum. E, evet, e, sıkıntılı günler dedik. Yani bir darbe e, girişiminin e, içinde e, arap e, akabinde gerçekleştirdiğimiz bir sohbet bu. Yani İslam'dan hayata ölçüler gibi bir başlık altında e, bu konuya nasıl bakılabilir? Nereleri bizim e, sohbet konumuzu ilgilendiriyor diye baktığımızda diyorum ki yani bir cemaat diye bir hadise var. E, i̇şte e, cemaat dini e, hayat bünyesinde oluşan bir yapı. Ee, i̇nsanlarımız e, bir yerlere bağlanıyorlar, birilerine bağlanıyorlar, ee, bir e, topluluk oluşturuyorlar. Bu topluluk oluşturmayı e, belki daha sağlıklı dini hayat yaşamak için e, faydalı görüyorlar. O topluluklara kendi katkıları oluyor yani bazen maddi katkıları oluyor bazen bedeni hizmetlerle katkıları bazen düşünce katkıları oluyor cemaat yapısı var bu Türkiye'nin belki İslam dünyasının bir gerçeği İslam dünyasının evet, İslam dünyasının bir gerçeği ama son hadise bir cemaat yapısının e, kriminolojik bir vaka haline e, gelmesi sonucunu doğurdu yani bir darbe girişiminin içinde bir cemaat e, söz konusu İşte onun yöneticisi söz konusu bağlısı söz konusu e, ve önümüzde yani ne olacak bu cemaatlerin hali <gülüyor> gibi bir e, soru insanların, zihnine geliyor. Yani sokaktaki insanda ya bu nasıl problemli bir yapıymış gibi zaman zaman sorgulamalarda bulunuyor. E, diyorum bakalım bu. Yani cemaatle mesela İslam'ın ilgisi nedir? İslam toplumunun ilgisi nedir? Böyle bir cemaat e, e, bir ihtiyaç mı? Olmazsa olur mu? Olmazsa olmaz mı? E, yani ee, nereden? Mesela İslam'ın ilk döneminde de diyelim ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında oluşmuş bir e, Müslüman topluluk var. Değil? Mekke döneminde başlamış. Nereden bakmalıyız? Bu işin önce e, İslam açısından ne anlama geldiğinden isterseniz bakalım. Cemaat hocam, sorunuzu devam edecekseniz ben bir ara koyayım Hani buyurun. Diyorum. Yok bu böyle yani, bir şey dedim. Bu mecburen çerçevede... cemaat kelimesini kullandım. Evet. Ee, cemaat Müslümanların Allah'ın kulları olarak bir arada bulunması demektir. Evet. İşte buradan mesela ha. baktık ya. Münferit, yani... münferit kulluk yok dinimizde. Evet. Dağ başına çekilmek yok dinimizde. Şehirlerde. Gruplar halinde haftada bir cuma namazında mecburen bir araya gelmeyi... Cami gerektiren. diyoruz. Camili bir toplumuz, cemaatli bir toplumuz. Evet. Bu bir. E, bu, bunu izah etmemiz lazım. Mevcut kullanılan cemaat ise örgüt anlamındadır. Evet. Yani bu, cami hı. cemaatinden farklı bir cemaatten o, o, sonra o, Yani ümmetin cemaat olması başka şey örgütlenme anlamında cemaat. Evet. Mesela eskiden dernek yerine hangi kelime kullanılıyordu? Cemiyet deniyor. Cemiyet deniyordu. Yani evet. Örgütlenme anlamında evet. kullanılıyor. Doğru. Dolayısıyla bu örgütlenme anlamındaki cemaat kelimesiyle Müslümanlığımızın adeta simgesi olan cemaat ümmetiiz mefhumunu karıştırmamak lazım. Farklı şey. Neden Doğru. karıştırmamak lazım? Cemaat demek bir buçuk milyar Allah'a iman eden mümin topluluk demek. Evet. E bu kullandığımız örgüt anlamındaki cemaat de bunların içinden seçilmiş birkaç bin kişinin menfaatle şunda bunda bir araya gelmesi demek. Ali, biz e, mesela e, cemaat diye ulu orta kullandığımız zaman bu kelimeyi mecburen medya böyle kullanıyor biz de kullanıyoruz. Cemaat diye kullandığımız zaman... Cemaat... Cami cemaatini kastetmiyoruz Cami cemaatini de kastetmiyoruz Ashab-ı kiramın başında durduğu Allah'a iman edenler secde edenler Grubunu da kastetmiyoruz evet. Etmememiz lazım Gerçi Bu tür örgütlenmeyi yapanlar Kendilerini tam bu bizim bahsettiğimiz Büyük cemaat Allah'a iman edenler Anlamında görmek istiyorlar Bu tabi örgüt mantığı Yani bizden başkası yok Evet. Anlamına geliyor Binanali, e, Yani namazı Jimnastik gibi tarif etmek Jimnastik yapana bak ne güzel namaz kılıyor Demek ne kadar Yersiz bir hareket olur Dine hakaret olursa e, Müslüman kanı akıtabilecek e, Yapıdaki bir gruplaşmayı Ümmeti Muhammed'e ait Bir kavram olan Cemaat kelimesiyle e, yormak da Çok yanlış yani bu yanlış bir kavram Fakat şöyle bir şey e, Hocam Şimdi son kötü bir örnek yani Oldu. Kötü bir örnek Şimdi o zaman bütün cemaatleşmeleri Sizin örgüt dediğimiz cemaatleşmeleri Bu son örnek çerçevesinde görmek doğru olur mu? Yok itham olur bu <gülüyor> Bu iftira <gülüyor> evet. olur Ama Yani şöyle bir şey de olabilir <gülüyor> Yani diyelim ki Cami cemaatimiz bizim İslam'ın anladığı manada bir cami cemaati mi? Daha güzel bir örnek verelim kolay anlaşılsın evet. olacağım Kur'an-ı Kerim Hizbullah diye bir kelime kullanıyor, kullanıyor. Evet. Allah'ın grubu demek Hizbullah evet. Lübnan'da bir örgüt var evet. Müslüman falan ne bulursa öldürüyor Şiilik evet. namına çalışıyor Kimin kurduğu kimin ne yaptığı meçhul bir örgüt ee, bir ara Amerikan askerlerini öldürdü, sonra Amerika ile işbirliği yapan tavırlar sergilediler. Şimdi, Hizbullah deyince Kur'an'daki o Hizbullah mıdır bu kastedilen evet. Çok çirkin bir şey bu. Yani, e, mesela Suriye'deki katilin adı Hafızdı. Evet. Bir zamanlar babasının adı Hafız. Eşimiz evet. Hafız deyince Kur'an ezberleyen adam anlıyoruz. Evet, evet. Yani kelimenin delaletini çok dikkatli kullanmak lazım. Biz Müslümanlığımızın İç donanımına dair vasfımızı kullanırken, ehli sünnet vel cemaatiz diyoruz. Evet. Yani ümmetin bütünü sevade hazamının içinde bir e, kurubuz demeye geliyor. Bu nedenle e, cemaat sözlük anlamı itibariyle bir araya gelmiş grup, örgüt manasında doğru, evet. din literatürü olarak kullanıldığında yanlış bir şey bu. Ya sen istediğin kadar Hizbullah'tı, Hizb-i Şeytansın sen belki de. Evet. Kim bilir? Şeytanın adamısın ya sen. Adını koymak yetmiyor. Hafız yerine hainlik daha çok uyuyor evet. sana belki. Yani isimlerin ulu orta kullanılması. Hatırlarsanız şimdi kapandıralar Ceyşullah diye bir örgüt vardı tabii, bir zamanlar. Tabii. Ya benzeri çok örgüt var. Ya yani bu... ben İslam devletiyim <gülüyor> diyen örgüt de var. Yani evet. Şimdi bu iki darbe veriyor. Öldürüyor, zarar veriyor. Bir de mefhumumu, kavramlarımı yok ediyor. Yok ediyor. Daha büyük bir zarar bu. Öldürdüğü elli kişi, yüz kişi şehit olup gitti diyelim. Evet. Ya da yani onlar ölünce facia bitti diyelim. Ama kullandığı kavramın kötülüğü yüzünden... ümmeti Muhammed belki asırlarca sıkıntı çekecek bundan. Kendini izah edemeyecek ümmet. Çünkü üstünde Allah ismi bulunan... E, ...İslam'ın mukaddesatine dair... ...kavramlar bulunan isimler... ...ulu orta kullanıldığında büyük bir sıkıntı... Tabii. ...çok büyük bir sıkıntı... ...bu sebeple... ...cemaat kelimesini... ...adeta çok filtreli kullanmak lazım... ...yani... ...elhamdülillah yavaş yavaş başka isim bulundu da... ...bu cemaat kelimesi... ...şimdi hemen hemen medyadan kalkar gibi oldu... ...çok yakın zamana kadar... ...cemaat şöyle yaptı... ...cemaat kaçırdı, cemaat etti deniyor... E, ...ehli sünnet vel cemaat derken de o kelimeyi kullanıyoruz... ...evet... Yani bu o değil. Bu o değil. Hizbullah'ın Allah'ın ordusu olmadığı gibi, Allah'ın ceyshullah demekle Allah'ın ordusu olunmadığı gibi cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden giden kitle anlamına geliyor. Bu o değil bir defa. Yani bunu ibra etmemiz lazım. Ee, kıyamet günü biz de hesap veririz yani mukaddesatımızı cennetimiz. Biz de cemaat ya camideki namaz kılanları Anlatan bir kavramdır. Zaten camiye gelmiyor bu adamlar. İki, biz de cemaat, ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşindeki toplu yürüyüşü. Evet. Toplu yürüyüşüne cemaat olmak diyoruz biz. Bunu bu şekilde tahsiye edelim Hüsnü yani Şöyle bir şey, şimdi e, <gülüyor> biz cemaat desek de, demesek de, e, bu, tar bu tarzı yapılar... Var. Ee, dışarıdan e, cemaat diye nitelenecek Diyelim ki cemaat demedik Ama dinle bağlantılı olarak bir takım işte örgütlenmeler, o teşkilatlanmalar var, değil mi? var. Yani Bunun bu, nedenlerine inelim e, yani Neden Teşkilatlanmalar inelim? var e, Şöyle demeli, bu teşkilatlanmalar olmalı mı? Mesela bir olmalı mı bu teşkilatlanmalar Bu örgütlenmeler Örgütlü hizmet yoksa Şöyle mi demeli Ya bu 1 milyar 700 milyonluk Bir ümmet topluluğu var Yani o teşkilatlanmadan da Bu iş yürür mü demeli Yani bir burada e, Yani örgüt zarureti Teşkilat zarureti Şimdi Kötü, örnekleri, Şimdi kötü örnekleri Bir yana onu da konuşalım Niye kötü örnek oluşuyor değil mi? Bir örgüt neden e, kötü olmaya başlıyor. Ya buna da geleceğiz ama bir önce böyle bir hizmet grubu, bir e, ya İslam'a e, hizmet grubu e, oluşmalı mı? Farklı yapılar zaten var bu bunun için mesela Türkiye'de de ya bütün bu tarz yapıları herhalde e, şu andaki mevcut kötü örnek gibi nitelemek mümkün değil. değil Belki mi? de önümüzdeki günlerde. Devlet böyle bir kampanyada başlatabilir. Siz örgütleniyorsunuz. Başıma bela oluyorsunuz. İyisi kötüsü yok bunun. Ama şimdi yani. şöyle hocam. Sizler bizler belli bir zamandan geliyoruz. Türkiye'de değil mi? Bir cami yaptırma derneği. Yani bunu ya ümmet yaptırsın falan olmuyor. Bir cami yaptırma derneği oluşuyor. Olması gerekiyor. Değil mi? İmam Hatip Okulu'nu yaptırma derneği oluşuyor. Yani hizmeti bir topluluk üretiyor. Diyelim ki ilim yayma cemiyeti diye bir yapı oluşuyor Türkiye'de. Yani buna benzer yapılar oluşmalı mı? E, değil mi? Önce buna şey yapmamız lazım. Ona gireceğiz. Ben bir Hı. örnekle buna girmek Hı. istiyorum. Hocam Türkiye'de Gecekondu denen yapı yeni nesil belki de bu ismi de bilmiyordur şimdi. On senedir yok evet. çünkü. Gecekondu'yu kanunla mı önlediler? Her zaman yasaktı. Hayır. TOKI diye bir kuruluş her şehire on bin, 20 bin ev yaptı. Müteahhitleri ve bütün inşaat yapıcıları peşinden sürükledi. TOKİ'nin standartlarını yakalayamayan inşaat yapamaz oldu. Evet. Ucuz devlet garantili, devlet hizmetlerini alan mahalleler kurdu. Evet. İstanbul'da, bütün Türkiye'de. Köylere gitti, TOKİ beş bin tane bina yaptı. Ne oldu? Devlet bir kurum olarak yapılaşmaya... ...standart getirince... ...pratikte lafla değil, kanunla değil... ...gece kondu komik bir şey oldu... ...kimse gece konduya tenezzül etmedi... ...gece daha ucuza Toki'den ev alıyorsun çünkü... ...oldu... ...şimdi... ...Müslümanlar tek başına din yaşayamazlar... ...eğer Müslümanların bir halifesi... Evet. ...ümmeti Muhammed'in dinini... ...alıp çeviren... ...siyasetten koparılmamış bir... ...siyasi mekanizması olmazsa... ...layık bir düzenin içerisinde... ...veya... E, filan ülke gibi kraliyet Kendi zevkine göre yaşayan bir ülkenin içerisindeki Müslüman kendine göre Gece kondulaşmaya benzer bir örgütlenme Yapmak zorunda Dolayısıyla bu topraklarımızda bizim Diyanet İşleri Başkanlığı Şeyhülislamlık Düzeyinde güçlendirilip O bürokratik soğuk yüzünden Bırakıp bu cemaat Denen grupların sıcaklığıyla insanlara yaklaşmadığı sürece cemaatçilik bitmez. Mümkün evet, değil. Evet. Neden? Bu bir ihtiyaç çünkü. Evet, bir ya ihtiyaç. Türkiye o zamanları yaşayarak geldi. Belki şimdi yani diyelim ki iktidarda dindar bir e, kadro mi? var. Dindar bir kadro var. Bu dindar kadro söz konusu olduğunda ya ne gerek var ki gibi bir şey çıkabiliyor ama ben böyle bir dönemde bile o tarz hizmet yapılarının olması asıl, asıl onlar göre, varken gerekli oluyor. Asıl evet. onlar varken gerekli. Diyanet de dediğiniz gibi yani sistem diyaneti bugüne kadar şey kurmamış yani böyle bu e, makamda görmedi. Bu makamda görmemiş. Şimdi yeni yeni diyanet e, daha ağırlıklı bir e, dini hizmet e, kurumu haline geliyor. Ama diyanet e, mesela şöyle bir örnek verelim hocam. Bütün bu laik yapıya rağmen Mesela ahlaksızlık suçundan bir memur atılamıyor, diyanette atılıyor ama. Evet, doğru. Yani dolayısı, mesela o e, affedersiniz işte ikinci eşi var diye bir memuru atamıyorsun. Evet. Ama diyanet atıyor. Neden? Benim kurumuma uygun değil diyor Mahkemeye de gidemiyor adam bir de. Evet. evet. Geri dönebilince bölge idara evet. mahkemesine de gidemiyor. Dolayısıyla diyanet bütün bu layik yapıya rağmen ahlak adı altında en azından meslek prestiji adında en azından bir kimliği var. Ama çevre Bakanlığı ile Bağlı bir valilikteki bir birimle Müftülük aynı olmamalı hocam Mesela çevreyi ben saat Sekizden önce arayamıyorum çevre bakanlığını Tabii. Ee, Akşam beşten sonra arayamıyorum Ama cemaat dediğimiz Yani bu diyanetin doldurmadığı boşluğu Dolduranlar yirmi dört saat hizmet veriyor Evet Üstelik de garantisi marantisi ömür boyu Gel hizmetime gir diyor Ben de seni garanti edeyim Cennet bile veriyorlar evet. Bu sebeple Nasıl yapılaşmayı devlet Toki eliyle ıslah etti Bir anlamda ve edeceği de belli Geliyor şehre 10 bin tane ev yapıyor Onun dışında komik ev yapsan da Satamıyorsun kendinde oturamıyorsun o evde evet. Aynı şekilde Eğer e, cemaatler e, Haddi aşmasınlar Diye bir endişesi varsa devletin e, Diyaneti Tasavvuftaki narinliğe Taşıması lazım evet. yani Bir şeyh efendi Niye insanların gönlünde taht kuruyor? Yavrum diye hitap ettiği için. Evet. Sekretersiz yanına girildiği için. Evet. Her perşembe akşamı insanlar onu görüp feyiz aldığı için. Evet. E Diyanetin e, görevlileri yani onları takbih için söylemiyorum bunu. Ama ortada bir vaka var. O yapı Devlet dairesi yani. Diyanet bile şimdi mesela din görevlisi yerine din gönüllüsü gibi bir kavrama e, olayını götürmeye çalışıyor. Bunu medyaya söylüyor. Kendi memurları duymuyor bu sözü ama. <gülüyor> kendi memurları duymuyor. <gülüyor> evet. Şimdi 657 diye bir kitapları var memurların. Tabii. Diyanette 658 olmalı bu. Evet. Yani diyanet üst perdeden iş yapmalı. Çünkü diyanette kanunlara uyumluluk Allah rızasının altında bir başlık olmalı. Evet, meri kanunları çiğnemek diye bir şey yok ama ben bir müftü efendiye soru sordum. Kaç senedir müftüsünüz dedim, 11 senedir. Türkiye'nin iyi şehirlerinden birinde müftüyüm dedi. Sana bir şey soracağım dedim. Bu şehrin merkezi camisinden yayın yapıyorsunuz, evet. Birinci haftadan son 52. haftaya kadar Kur'an-ı Kerim'i baştan sona taberi tefsirini ölçü alarak Okuyabilir misiniz dedim. Bir sıkıntı olur mu? Hemen hemen okudum ben zaten dedi. Hiçbir sıkıntı olmaz ama kürsüden birine hitap eder. Senin kafanda niye foter var dersen dedi. Öbür hafta alırlar seni dedi. Ee. Şahıslaştırmadığın sürece, isim vermediğin sürece ben Kur'an-ı Kerim hiçbir ayetinde anlatma sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Görmedim zaten. 11 senedir görmedim dedi bana. Hı hı. Bu şimdi çok aleyhinde bir belge diyanetin hocam. Evet. Yani niye diyanet derken kurumu kastetmiyorum hı hı. yani orada çalışan hizmet edenlerin bugün eğer e, din üzerinden sektörleşmiş sömürüleşmiş kurumlar söz konusuysa mesela böyle bir derdi varsa bu topraklardaki e, insanların ve devletin böyle bir derdi varsa insanların hastanelerde ihtiyacını görmediğin için koca karıcı ile ilacına başvuruyor insanlar. Bakarsa e hastane... şöyle bir şey sorayım hocam yani diyanet diyelim ki sizin idealinizdeki yapıyı kazandı. O ne zaman olur? Onu da belki üstünde durmak lazım. O zaman bile bu daha özel alan sıfırlanmaz. Özel alanda insanlar e, yani dini hizmet yapıları oluşturamazlar mı? Yani ona ihtiyaç olmaz mı? diye düşünüyorsunuz. Şimdi hocam o. sınırlı ve sorumlu diye bir kooperatif yapısı evet. var ya sınırlı ve sorumlu olur. Olmalı evet. da zaten. Evet. Olmalı. Neden mürşitlik diye bir hakikat var evet. Allah'a davet diye bir görev var Emri bil maruf yani münker diye bir görev var Ama cami derneği kurup onu devlet kurmaya çevirecek bir Mekanizma yok ortada yok, tabii, evet. Yani sınırlı ve sorumlu Her mümin görevli Sınırını ve sorumluluğunu bilen mümin görevli ama Müslümanlara beşten sonra hizmet vermeyen bir kurum olursa beşten sonrasını yasal olmayan boyuta devredersin o zaman. Evet. Suudi Arabistan'ı kuranlar kurnaz kurmuşlar hocam. Nasıl Ama Nasıl bir kuruluş var? Yani o kadar öyle kurmuşlar ki bu bahsettiğim şeyi kendini yani düşünmüşler. Mesela orada emri bil maruf diye bakanlığa bağlı bir birim var hocam. Evet. Hani Gördüyseniz Mekke Medine'de eli sopalı adamlar kapatın dükkanları falan diyor. diyor Onlar ya. devlet memuru. Bu, polisten daha yetkili belli noktalarda emri bil mağruf yapıyor. Ramazan'da su içenleri kovalıyor, çıplak kadınları ikaz ediyor. Bir hoca efendi evet. bedevi'nin tek getirmişler oraya. Ona demişler ki üç şey: açık kadına müdahale et, şunu yap, bunu yap. Trafiğe müdahale ediyorlar mesela. "Mekruh burada sen diyor duruyorsun park etme burada" diyor. Evet. Neden? Çünkü insanların emri bil mağruf diye bir telakkisi var. Allah'tan gelme bir emir bu. Ümmeti evet. Muhammed karakteri. Evet. Müminler müminlerin kardeşleri dediler, Birbirlerine emri bir maruf yapar münker yaparlar. Bunu Müslümanlar yapmaya cüret etmesin diye Kurumsallaştırmış bunu hı hı. Bizdeki noter gibi yarı resmi e, Bakanlığa da bağlı Münferit çalışıyor gibi böyle enteresan Suriye bir yapı Suudi Arabistan'da konuyor. cemaat Yapısı var i̇şte mı? Geliyor devlet Senin oluş, bir oluşum yapmana gerek yok diyor Ben Muhtesip grubu kurmuş mesela evet. Muhtesip diye Hazreti Ömer zamanında kurulan Bir zabıtı anlayışı var Hepsini devlet yapıyorsan otur tespih çek burada diyor. Halbuki bunlar daha sivil olması lazım. Yani Ama, o işte sivillik mesela benim de hissettiğim herhalde siz de görmüşsünüzdür. Suudi Arabistan'da da bu özel yapılanmalara imkan vermediği için insanlar bir e, özgürlük oluyor. problemi yaşıyor bu defada. Suudi Arabistan'ın yaptığı ihlaslı bir İslam'a hizmet maksatlı evet. değil. Kraliyeti koruma anlayışı üzerinden kuruluyor. Evet. Yani krala dokunulmaması için, yeri yerde bu kral şer'idir denmesi için böyle bir örgüt gerekiyordu. Kurmuşlar ama evet. yani bunu yapmadığınız zaman konuşma hakkınız da yok devlet olarak. Evet. Ben mecburum çocuğumun eğitimiyle ilgili. Mecburum aile düzenimle ilgili. Yani aile diye bir sorun var bu ülkede. Evet. E ben bunu nerede çözeceğim? Yani psikoloğa mı hemen gitmem lazım... E sen müftülüğe bir genç memur hanımı koyuyorsun... Kendisi evli değil bana aile danışmanlığı yapıyor... Evet... Yani bir soğuk yüz var... Devletin Necip Fazıl rahmeti ediyor çatık kaşlı adam... Evet. Yani bir çatık kaş din yüzü değildir... Çatık evet. kaş olmadan... Cemaatler ne sağlıyor... ...zekatını alıyor senin... ...alanlar tabii... ...fitreni topluyor... ...kurban hisseni alıyor ama... ...seni cennete doğru sürdüğünü... E, ...cennete doğru hissettiriyor. götürdüğünü... ...hissettiriyor sana... ...yani düşünebiliyor musun... ...devlet değil hiçbir gücü yok... ...getiriyor 3000 bin lira zekatın çıktı senin diyor... ...ben 4000 bin vereyim ne olur ne olmaz hocam... Diyor. ...yani fazla veriyor adam niye... Evet. ...güler yüz görüyor... Evet. ...iltifat görüyor... ...yani insan iltifat gördüğü yere doğru... Kayıyor. benim şahsi kanaatim devlet askeri ve polisiye tedbirlerini alması bu işi önleyemez 12 Eylül'de aldı bir sürü ondan sonra daha büyük cemaatler çıktı ortaya bundan ziyade bunun dini, dini... O, dev, o devletle 12 Eylül devletiyle 2016 <gülüyor> devleti farklı <gülüyor> devlet devlet ama hocam hayır devlet devlet de hocam yani o dönemde dine karşı yaklaşımla bu dönemdeki farklı onun için mesela 12 Eylül döneminde e, yani dini cemaatlere yapılan e, müdahaleler baskı olarak değil mi İslam'a baskı olarak algılanmış. Ama bugünkü büyük cemaati o gün doğdu hocam baskı derken birilerini de gel çalış diye tembih edildi. E mesela... Yani olabilir. Yani o şunu demek istiyorum. Yani mesela din dersi o dönemde konduğu için tam İslam devleti kuruldu diye yuttu insanlar. Yani o oldu da yani şimdi mesela bugün diyelim ki cumhurbaşkanımız e işte Kur'an okuyan camide bir cumhurbaşkanı diyelim ki onun müdahalesi. 12 Eylül müdahalesi gibi algılanmıyor laik devlet mantığının müdahalesi gibi Algılanmıyor yani Algılanmaması da gerekiyor ama Buna rağmen devlet devlettir belli, yani. belli cemaatlerin kulağı çekiliyor mesela İşte belli cemaatlerin kulağı çekiliyor Belli hoca efendiler tehdit ediliyor Evet Yani şuraya gelmek istiyorum Yani devletin her türünde Mesela e, e, özel İslami hizmet grubu e, olmalı mı? E, bu İslami bir ihtiyaç mı? O, ona gelmek istiyorum. Kesinlikle olmalı hocam. Mesela helal gıda sorunumuz var bizim. Evet. Evet. Cemaat olmayı, grup olmayı teşvik eden unsurlardan biri gıda sorunudur. Evet, tabii o doğru yani. Gıda sorunudur. Evet. Ne yediğimiz ne içtiğimiz sorunudur. E, gıdayı çok basit bir laboratuvar bile Gıdayı kontrol etmek için bir milyon dolar civarında kuruluyor. Evet. E bunu nereden bulup nereden kuracaksın? Bunu devletten başkasının yapması mümkün değil. Suistimali devletten başkasının önlemesi mümkün değil. Yani devlet ama diyelim on yıllar boyunca helal gıda diye bir problemi, problemi olmamış. olmamış. Olmamış. Şimdi ki kardeşlerimiz çıkıp vatandaşın önünde e, TSE sizin helal gıda sorununuzu hallettirdim demesi lazım. Diyanetten de iki görevli koysun oraya. Evet. Ondan sonra ben bizin lahtara gider, bakkaldan o damganın bulunduğu şeyi alırım ve onları yıkarım. Evet. Bu devlet laik devlet, ayrı bir konu ama yani laik devlet olduğu için devleti benim devletim, şeriat devleti görmem gerekmiyor. Fakat sağlık bakanlığının verdiği hizmetlere laik devleti diye müdahale etmiyorum ben. Evet. Çünkü sağlıkta da pek çok dinle çelişebilecek uygulama var. Ortada yani sosyal hizmet olarak verildiğinde Müslüman için sakıncasız olan bir bölüm olunuyor muhakkak. Evet. Bu helal gıda da da olabilir çünkü devlet bu Hristiyanın yiyebileceği gıdalar Müslümanın yiyebileceği gıdalar diye damga koyabilir. Yahudiler için de e, kaşar damgalı mesela yiyecekler marketlerde de olabilir. Madem laik bir devlet bunu gerçekten yapsın evet. insanlara. Yani bunu İslam üzere yemek isteyenler için et diye standart getirsin. Kasaplar serfika belgesi alsınlar. Bizdeki etler üç, me, üç dine göredir desinler. Mesela evet. eğer böyle bir şey istiyorlarsa eğer. Burada hocam kesinlikle devlet e, askeri tedbirlerle, siyasi kararlarla bu yapılaşmayı önleyemez. Niye önleyemez? E, din bir ihtiyaç hocam. Nasıl cuma namazını ben kıldırmazsam, imamı ben tayin etmezsem bela olur bu gruplaşmalar diyor. Değil mi? Evet. Mesela Diyanet Şehir Başkanlığı'na bağlı olmayan cami açılış hususatı verilmediği gibi engelleniyor. Evet. Kanunen bu. Yani layıklığın de neresine giriyor bunu da anlamıyorum. Yani 28 Şubat uygulamalarından birisi bu. Türkiye kendine özgü layıklığı uyguluyor. <gülüyor> Nam namazı ben kıldıracağım sana diyor. Evet. Peki çocuk eğitimimim konusunda yaz ayları boş geçiyor çocuğumun. Hı. Bir imama kız erkek iki yüz tane çocuğu teslim ediyorsun. Bir eğitim türü değil ki bu. Evet. Bir eğitim türü daha ço çocukları mesela. O zaman insanlar tedbir almak ha, istiyor. Ne yapıyor? Vakfa gidiyor sen bir grup kur diyor. Para da vereyim sana. Bunlara ha. kamp yap kamp diyor. Kamp yap diyor. Evet. Bu kampı da vakıf istediği gibi değerlendiriyor. Cemaat evet. istediği gibi değerlendiriyor. Grup istediği gibi değerlendiriyor. Evet. O zaman sen ne yapacaksın? İmam Hatip okullarını yazında aç. E, i̇steyen çocuklarını buraya getirsin de. Evet. Niye insanlar çocuklarını liseye göndermek istemiyorlar? Evlilik çağı yaklaşmış bir çocuk, erkek kız bir arada duruyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor gruplar? Özel okul açayım diyor, kamp açayım diyor, dershane açayım diyor, açıktan okut diyor. Yani Çocuğunun Müslüman kişiliğini korumak için özel yapılar oluşturuyor. Yani biz hadi şeriat devletine istemiyorsun. Din evet. devleti, laikliğinde samimi ol. Evet. Standart getir. Din hizmeti verebilir vakıflar diye bir serbestlik getir ya da sen bu hizmeti yap. Yani bu diyanet işleri başkanlığından ziyade diyanet kavramını kullanmak için söylüyorum bunu. Diyanet zafiyet gösterdiği sürece çatıkkaşlı adam görüntüsünde olduğu sürece sadece başında samimi bir adam gerisi keyfini yapar görüntülü olduğu sürece bunun önlenmesi mümkün değil. Çünkü merdiven altı dedikleri sanayide merdiven altı diye bir kavram var ya. Evet. Merdiven altının önlenmesi mümkün değil. Şeyin Cemil Çiçek eski meclis başkanı o kayıt dışı din diyor. <gülüyor> kayıt dışı siyaset var Türkiye'de. Kayıt dışı din var diyor. Israrla bunu söylüyor. Yani kayıt dışı işte merdiven altı denen hadise biraz da o gibi gözüküyor. Ama Şöyle bir şey diyorum hocam. Yani Diyanet bu ihtiyacı karşılasa bile karşılarsa gene bu var olacak. Gene bir ihtiyaç olabilir. Yani bir grubu insan mesela dünyanın bugünkü şartları diyelim ki. Yani 10 kişi ya biz namazımızı daha düzgün kılalım. Gelin bir arkadaş grubu oluşturalım. İslam'ı daha sıhhatli yaşayalım diyebilir gibi düşünüyor. Demeli de. Değil mi? Demeli, Demeli de. Yani bu o zaman bir işte farklı yapı çıktı ortaya. Değil mi? Çocuklarımıza daha özel bir dini eğitim verelim. Onlara daha uygun bir e, Müslümanca yaşama ortamı sağlayalım. Diyen bir grup da bir grup oluşturuyor. Sonra bu bakıyorsunuz ya da biz diyelim ki sizin belli hassasiyetleriniz var. İslam alimi yetiştirelim. Değil mi? Veya falanca grup. E, İslam alimi yetiştirelim diye. Yani devletin e, karşılayamayacağını düşündüğü alanlar. Ama Ahmet abicim bu hiçbir zaman e, 80 milyonluk ülkenin büyük bölümünü işgal edecek kapasiteye gelemez. Marjinal küçük bir grup kalır. Hani var ya Amerika'da filan Memle Vadisi'nde hiç elektriksiz yaşayan bir grup var ya. Evet, amişler var. Yani kaç kişi bunlar 250 milyonluk Amerika'da? Bir, ama bir ama Amerika'da o Amişler var ama onlar gibi belki onlarca ayrı yapı var ama yani. 250 milyonun içinde ne kadar ne kadar? Bir kenarda <gülüyor> duran bir zararsız, kimseye zarar olmayan, işte o et yemiyor, bu ayakkabı giymiyor diye değişik bir yapı olur. Evet. Bu olmalı, devlet buna karışmamalı. Yani evet. sana ne ben Hı -hı. teheccüd namazına kalkacağım, Diyanete mi soracağım teheccüd namazına kalkmayı? Bu tabii devlet ve cemaat ilişkisi. Asıl şeye bakalım biz, yani bir cemaat olgusu var Türkiye'de ve onun... Bunun çıkış nedenini biz temas etmeye tema çalıştık etmeye şimdi. Temas etmeye çalıştık bir cemaat olgusu var yani farklı dini gruplar var Türkiye'de belki de hani tarikat tarzında da var bu tarikat niteliğinde olmayan yapılar tarzında da var bu ve dinle bağlantılı yapılar var en son işte bir problemli yapı ortaya çıktı şimdi. Bu problem nereden doğdu Değil mi onu tahlil edelim Sağlıklı bir cemaat yapısında Mesela dikkat edilmesi Gereken hususiyetlerine Şey olarak Bağlılar olarak yöneticiler Olarak dikkat edilmesi gereken Şeylerine problem nereden çıkıyor Bunun tahlil edilmesi Sanıyorum Şimdi ki benim, gerekiyor e, Üstadım tabi bu olaydan Önce de biz bu işlerle tabii, Bir araya geldiğimizde tabii, bu işlerle Ümmetimizin dertleri tabii bunlar ki evet yani Mısırda bir şey çıkıyor ortaya ya da işit çıkıyor, Hizbullah çıkıyor yok bilmem Türkiye'de de bir Hizbullah çıktı değil mi? Ya da Hizbullah'a eleman verildi. Yani hayır Türkiye'de bir Hizbullah yapısı çıktı mezar evler bilmem nedir falan diye tabii, tabii, tabii. Türkiye gündemine çıktı bu yani mesela ne çıktı bilmem bir tarikat adı altında. Bir şey çıktı değil mi e, men, Nedir o Hani e, sopalarla yürüyenler İsimlerini zikredip Neyse, meşhur etmeyelim O tarz yapılar çıktı yani Çünkü ismi bir Tasavvufun içinde bazen var. şeyler oluyor Tasavvufun içinde bazen bu tarz Yapılar içinde Şimdi evet. e, burada Üstad ben 3 ana konu tespit ediyorum. Zihnim 3 şeye Hı. takılıyor. Birincisi sınırsız, sorumsuz oluyor bunlar. Evet. Sınırsız. Mesela bir tarikat üzerinden yürürken... ...hastane kurmanın yeri yok bu tarikatta. Evet. Tarikat niye hastane kurar? Evet. Tarikat ruh terbiyesidir. Zikir Tarikatlar bünyesinde de hocam bu konu tartışılıyor. Yani acaba... Yani sizin devam edeceksiniz Biraz açmak için şey yapıyorum Acaba tarikatlar Sırf hani kalp eğitimine mi Yoğunlaşan yapılar Olmalı yoksa Bir takım okul gibi Ne bileyim hastane gibi Yapılar kurmalı mı Bu, bu yapıları kurmak Tarikatın özgün Yapısını bozar mı bozmaz mı Asıl hizmetini ortadan Kaldırır mı kaldırmaz mı Bunlar da tartışılıyor. Buyurun. <gülüyor> şimdi hocam kurar kurarsa bozar mı, bozmaz mı tartışılmayacak kadar alel beyan ortada şu anda. Evet. Yani elinde mikrofonu olmayan, kitap yazmaya vakti olamayan bir şeyh efendi ülkeler fethetmiş. Evet. E şimdi yüz binlerce seveni bulunan e, Facebook adresinde bile e, milyonlarca bağlısı olan şeyh efendi kimseye söz geçiremiyor. Evet. E, bağlıları arasında boşanma diz boyu olmuş. Evet. Bir yuvaya nasihat etme kudreti kalmamış ama hastaneleri var, okulları var, şirketleri var, limuzinle Hatmaci'ye gidiyor. Yani büyüdükçe sorunu artmayan, kontrolü zayıflamayan devlet bile yoktur. Evet. Yani büyüme bir sorundur. Evet. İlgi alanını çoğaltmak bir sorundur. Dolayısıyla adına ne dersek diyelim sınırsızlık ve sorumsuzluk kimseye hesap vermemete. Evet. Hazreti Ebubekir'e bağlanıyor. Yani tek sorumlusu Hazreti Ebubekir. Çünkü birin başı o diyelim. Evet. Yahut da işte Hazreti Ali'ye bağlanıyor ya, ya da Hazreti Ali'ye bağlanıyor. Dolayısıyla devlet yok arada. Müslümanlara bir hesap verme diye bir mefhum yok. Sınırsız ve sorumsuz bir yapı. Bunun bir de din sakızıyla çiğneniyor olması bir afet, bir sıkıntı. İkincisi üstadım ee, şeffaflığı olmayan bir kurum Ümmeti Muhammed'in kurumu olamaz şeffaf olacak bir kurum yani ne bu şeffaflığı e, biz işte devlet laik devlet işte devlet Suudi Arabistan gibi despot bir devlet Abdül Nasır'ın Mısır devleti gibi bir hı hı. kavramdan dolayı e Müslümanlar gizli duralım. Toplantılarımızı gizli yapalım. Hı hı. Defterlere her, şeyi, her şeyi açık yapamayız. Yapamayızı daha sonra beraber kurduğumuz bu dava arkadaşımıza da şeffaf olmuyor bu sefer. Evet. Çünkü gizlilik temel mantık. Halbuki din yayma üzerine kurulu. Evet. Mümkün olduğu kadar yayılmalı bu din. Daha fazla insan duymalı ne hikmetse dinin bütününü yayma mantığı üzerine kurulu bir çalışma gizlilik ilkesi üzerine çalışıyor. Evet. Yani Allah Teala da yay diyor. Hı hı. Açık konuştu. Ezan diniyiz biz. Evet. Ezan diniyiz. Yani teşhir dininiz. Dolayısıyla birinci sorun sınırsız ve sorumsuz yapılaşma. Evet. İkinci sorun şeffaflığın imha edilmesi. Gizlilik güzel. Bu gizlilik insanların kendi ailelerine karşı da gizlilik. Bunun da makul gibi görünen gerekçesi biz zalim bir yönetime karşı Amerika izliyor bizi. <Gülüyor> yani siyaya izliyor yoksa imhaya oluruz. Zu kendi kardeşine karşı da gizliyor. Yani on kişiler on şifreyle e, kripto gibi gibi okay, bir kavram evet. üzerinden yani yürüyorlar. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim e, bizi şura ümmeti olarak görüyor. Evet. Biz şura ümmetiyiz Şuramız namazdan bir alt puan, zekattan bir üst puandır. Şura ümmeti olmak ne demek Biraz Şura ümmeti ne he? demek Kendi bildiğini yapan bir liderimiz Olmaz bizim Ümmetin kanaatlerini kullanır Evet. Ümmetin kanaati Şurada ortaya çıkar Şura nedir A konusunda ne düşündüğünü Müslümanlarla sormaktır Bu büyük bir devlet bazında olduğunda Ömer radıyallahu anh Ashabı Bedri şura meclisi olarak kullanmış Evet Onların Medine dışına çıkmasını yasaklamış. Siz burada duracaksınız. Şura meclis Size demiş. bakacağım dedi. Size sizinle istişare edecek. Evet. İstişare kelimesi buradan geliyor. Hmm. İstişare Şura'dan yani. geliyor evet. Şimdi şura ümmeti olmayı kaybettiğiniz zaman bir hikmete binaen yapıyorsunuz her şeyi. O hikmet bir sapıklık da olsa, dalalet de olsa, zulüm de olsa vardır bir hikmeti oluyor. Hiçbir hikmet yoktur Şurasız işte Allah'ın yaptığı işte hikmet olur Hakim Allah'tır sadece evet. Onun dışında kullar Eksiktirler evet. Eksik insanlar bir araya geldiklerinde Bir, bir, bir iş yapabilirler Şura ile yapılırsa istişare ile yapılırsa Allah hataları Mağfiret eder Bunun dışında Bir kişinin hükümran olduğu Ve bir kişinin her sözünün kanun her sözünün hikmete dayalı, her sözünün hatasız, masum gibi görüldüğü anlayış cami derneği de olsa afettir. İslam devleti de olsa afettir o. Cemaat de olsa. Olmaz yani mı? Cema evet. Bizim cemaat dediğimiz şey bu değildir. Evet. Ümmetin kanaati orada olması lazım. Çünkü allah Teala çok açık ve seçik bir şekilde bu ümmetin karakteri namaz, şura ve zekattır buyuruyor. Çok enteresan değil namaz, mi? Namaz, namaz, şura ve zekattır zekat, bu evet. E şimdi zekat İslam'ın kaçıncı şartı biliyoruz? Namazla onun arasına şura diye bir şey sokmuş Allah Teala. Evet. Bu da Şura Suresi diye Kur'an'a çıkmış. İslami çalışma yapıp yönetim kurulunu 6 ayda bir bile, bile toplamayan, her yaptığı hikmetli olan, her yaptığı hatasız masum olan birisi ne kadar İslam kelimesini kullansa bir şey değişmiyor. Neticede bu yaptığı ferdidir. Bir kişinin yaptığı iştir. Bir müminin şeytana uyma ihtimali çok yüksektir. Müminler bir aradayken Allah'ın eli onların üzerinde olacağı için kudreteli. Hiçbir şekilde olmasa, yani hiçbir şekilde değemesek bile büyük ihtimalle Allah onları koruyacaktır hatadan. Evet. Çünkü cemaattirler. Burada üç şeyi çok önemsiyorum hocam. Birincisi sınırsız sorumsuz yapılaşma olmamalı. İkincisi ümmeti bu, Muhammed şeffaf olma o sınırsız sorumsuzluğu biraz açalım yani sınır ne sorumluluk ne <gülüyor> değil mi ona da işaret etmek lazım mesela ne sınırlamalı ee, bu yapılaşmaları bir, bir, iki ne tür bir sorumluluk e, içinde e, çalışmalılar bunlar bir iş sınırı olmalı evet. cami derneğimi güzel Kur'an evet. kursumu güzel. Evet. ...kadınlara biçki dikiş kursu mu... ...güzel... Evet. ...ne yapıyorsun... ...işimiz belli olmalı bizim... Hı hı. ...mesela bir... ...sizinle biz bir dernek kuruyoruz... ...İslami Hizmetler Derneği... ...tüzüğe bir bakıyorsun hocam... ...Afrika'da 3-4 devlet kurulur o tüzükle... <gülüyor> ...bunları evet. ne zaman yapacaksın... ...nasıl yapacaksın... Evet, evet. ...bu bir sınırsızlık... ...uzaya çıkıp uzayda soba kurmak gibi bir şey bu... Evet. ...daha sonra ne oluyor... Öyle sınırsız yola çıkıp uzayda çıkana. soba kurmak ilginç bir şey. Ya, uzayda soba kuruyorsun ya, ısıtacaksın, büyüyor, ya da Klima kuruyoruz. Hoca Ağustos o, ayında. için güneş yapmak lazım. Güneşi de e, yaratan yapıyor yani. Yapıyor. Şimdi biz burada üstadım bu sınırsızlık ve sorumsuzluk dediğimiz bölgeyi Cami Derneği'nden İslami Hizmetler, Gençleri Kurtarma Derneği falan gibi büyük isimlerin altında bir ay sonra bir sene sonra veya on sene sonra artık her işten anlar ustalar yetişmiş oluyor ee. Çok basit bir örnek vereceğim Yakın bir zamanda bir grup arkadaş ziyaretime geldiler İstanbul'un bir semtinde yedi sekiz kişiler bir çalışma yapmışlar Semtin ismini vermeyeyim biliniyorlardır orada kulak olmasın biz dediler İstanbul'daki beş tane Hoca Efendi ismi verdiler gezeceğiz Size de geldik Biz e, bu çalışmayı yapmayı düşünüyoruz e, Sünnete uygun olsun diye Sizin kanaatlerinizi Almak istiyoruz dedik Allah sizden razı İstişare. olsun Çok güzel yani Dedim ki ne yapmayı düşünüyorsunuz Hocam istisnasız Bir imam hatip lisesinin e, Programını almışlar Bunda hmm. ne var Fıkı. Matematik, Kur'an, imam hatip sesinde ne program varsa bunlar dediler ki biz e, bu dersleri yapacağız. Ben de çok hoşuma gitti yani mini bir imam hatip mi kuruyorsunuz dedi. Zaten bizdeki imam hatip müdürüne gittik müfedatı sorduk dedi ondan aldık dedi talebeye ne verilmesi gerektiğini. Hmm, evet. Dedim sizi tebrik ederim dedim yedek bir imam hatip kurmuşsunuz siz dedim. Ama dedim yani o kadar imam hatiplerin, resmi imam hatipler bile öğretmen bulamıyor. Siz nereden bulacaksınız bu öğretmenleri dedim. Evet. Şimdi ben tabii soruyorum böyle saf saf soruyorum. Bir tanesi dedi ki hocam siyer derslerine ben üstlendim dedi. Elini kaldırdı bu arada siyer hmm. derslerine ben üstlendim diye. Eli nasırlı dikkatimi çekti. Hmm. Dedim ki e, siz ne iş yapıyorsunuz otu tamircisiyim dedi. Hı hı. İmam Hatip mesunuzu musunuz dedim Yok dedi babam namazsız bir adamdı beni göndermedi dedi e Nasıl siyer dersleri vereceksin Okuyacağım hocam önceden ben de okuldan aldık kitapları dedi Evet evet Neyse ben bunu bir espri gibi telakki hı. ettim Yani şakalaşıyor benimle diye düşündüm ee, Öbür arkadaş dedi ki ben dedi inşallah tefsir derslerini üstlendim dedi Siz ne iş yapıyorsunuz dedim ben memurum dedi Nerede memursunuz dedim belediyede dedi siz İmam mezunusunuz? Evet dedi. Ben İmam mezunuyum dedi. Peki tefsir dersi nasıl öğretin? Ben de okuldaki kitabı aldım çalışacağım dedi. Hocam, bütün şeriat derslerini üstlenmişler. İçlerinden bir tane elham bir öğretmen yok ama. Evet. Esnaf, esnaf. Deyim deniyor ya esnaf diye bir kavram. Şimdi dedim ki arkadaşlar, ya Ne diyeyim ben size <gülüyor> Moralesi kırmayayım dedim Öbür hoca efendilere dedin siz dedim evet. Ya da beni dinleyin dedim Allah'tan korkun dedim evet, Yapmayın evet. böyle dedim Ya siyeri sen okuduğun kadar o çocuk da okur zaten Veya vatandaş okur Bu siyeri hazmetmeyen birisi Kaynaklarından okumayan birisi Akşama kadar çekiç sallayacaksın Tornavide kullanacaksın Akşam siyer dersi vereceksin Böyle yapmayalım dedim Umuduyla oynamayın evet. insanların dedim Hocam cevap çok basitti. Din senin mi sadece demesin mi bir tanesi? Evet. <gülüyor> Yok dedim. De benim olacak dedim. Ama ben hala korkuyorum ders yapmaya dedim. Evet. Hala fıkıh dersi yapmaya korkuyorum dedim. Tabii istişare yarım kaldı. Teşekkür ettiler. Çay içip gittiler. Şimdi burada niyetler temiz hocam. Bu Allah razı olsun Şöyle bir şey, şey yani. üstünde Bu insanları harekete geçiren Saik nedir hocam mesela? İhtiyaç, Hah. i̇htiyaç. Yani Bu ihtiyacı da belki işte... Ama sınırsız ve sorumsuz bir ihtiyaç Bu ihtiyaca gidip cami imamını Zorlayabilirler çocuklarımıza evet. bu dersleri Vereceksin evet. mahalledeki 5 caminin imamını müftüye rica et Paralarını ver ücret ver adam Emek veriyor diye yani bunu Resmi bir kimliği veya ilmi bir kimliği olan birisine yaptır hocam. Yani otomotivciyi adi bir iş diye demiyorum evet, ben. Evet. Meslek meslektir ama herkes haddini bilmedi. Ben, ben tamirciliği yapsam haddimi aşmış olurum, değil mi hocam? <gülüyor> Zaten yani... size kimse tamir ettirmez hocam. <gülüyor> Hayır o, yani size işte, otomobil veren olmaz o zaman. de yani kendi alanında birincidir, değil mi? Kendi alanında o, birincidir. Onun hakkını versin, hak, ilk evet. hakkı hak yapsın. Evet doğru. Şimdi bunu ee, yaşadığım bir buçuk iki sene olmuştur bu olay yaşadığım bir olay evet, olduğu evet, için evet. söylüyorum böyle bir, bir tiyatro anlatmadım ben şu anda hocam evet. şimdi bu belki de on sene sonra bu kardeşlerimiz büyük bir cemaat önderi olacaklar işlerini hep bırakacaklar ama çünkü o iş doyuracak onları evet. çünkü vakit bulamayacaklar çalışmaya arkadaşlar masraflarımı verin diyecek. Mecbur verecekler o da hakkı yani masraf almakta bir sıkıntı yok. Yani hizmet yapan masraf almaz diye bir şey yok. Masraflarını alacak, ailesini geçindirecek. Fakat kardeşim 20 sene medreselerde okumuş insanlar sıkışıyor bu işi yaparken. Öyle mi? İşte yani hakikaten çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Oradan başlayacak. 20 sene sonra orada bir müessese oluşacak. Değil mi? Oluşsun. Cemaat dediğimiz bir yapı oluşacak ama temelinde siyeri Oto tamircisinin verdiği bir yapı oluşacak O oto tamircisinin Okuttuğu siyerle yetişen Çocuk mu olacak değil mi Yani bu tarz yapılarımız Otosiyer maalesef... olacak hocam Otosiyer <gülüyor> olacak yani, ya, Evet şimdi Hakikaten böyle böyle başlıyor yapılar Sağlıksız Niyetleri teykit niyet, niyet yok. Evet niyet yani demiş, ihtiyaçtan ama yola çıkıyorlar Hocam e, realiteye uygun olmayan Niyetinde bir anlamı yok ki Evet yani benden cennete girmeyi niyet ediyorum ama e, gidiş yolu belli bunun. Evet. Bu sebeple burada hocam ümmetin önderleri, büyükleri e, Diyanet mesela hocam toplantı yapar. E, dedi ki devlet kurumu yani hele şimdi çok geniş bir ortam. Bu tip önderleri var toplumun. Bilhassa evet. doğuda daha fazla. Hep akademisyenleri çağırıyorlar. Bürokratları çağırıyorlar. Diyanet işte filan konuyu ıslah etme toplantısı yapıyor. Konuşuyorlar gidiyorlar. Karar alıyorlar gidiyorlar. Niye? Halk hala diyaneti soğuk kabul ediyor. Evet. Devleti kendinden yana kabul etmiyor. Bugüne rağmen. Evet. Bugüne rağmen kabul etmiyor. E Devlet terörü çözerken herkes de bir araya oturdu. Bir masaya oturdu. Ekonomiyi çözerken parası olan herkesi çağırıyor. Din işlerinde de halkın itibar ettiği insanlar var. Yani bunlar Tabii. esasen kötü insanlar değiller. Esasen değil asıl hizmeti onlar yürütüyorlar. Kimse yapmadığı için bu hizmeti yapmışlar. Allah razı olsun din bugünleri onlar sayesinde geldi hocam. Yani evet. on tane suistimal edeni var diye bu işin aslını tenkit edecek halimiz yok. Evet, yani cumhuriyet söylüyor, evet. cumhuriyet kurulduğu zamandaki hale bırakılsaydı biz şimdi ezan mı duyardık bu topraklarda? Ya, ya. İşte orada birileri him, yani himmet sahibi insanlar girmişler. Girdiler. Bedelini ödemişler değil Öldü. mi? Acaba? Ama şimdi şartlar değişti. Evet. Her şeyi kurumsallaştı şimdi. Sınırsız ve sorumsuz yapılaşmalar olmamalı. Ümmete hesap veren bir mantık hep olmalı. Kesinlikle şeffaf yürütülmeli işler. Kesinlikle Şura ile işimiz olmalı Şurasız bir iş Bizim ümmetimizin karakterinden uzak bir iştir Bu e, Diyanet İşleri Başkanı Hani televizyonlarda Ramazan programları olurken O programlara Katılan kişileri çağırmış ya, e, İncelettik Toplum sizleri izliyor yani buralarda sağlıklı mesajlar verilse şu şu, şu çerçevede diye o zatlar da biz o tarzda yayın yapsak bizi dinleyen olmaz. Rating düşer demişler. Şimdi yani hakikaten demin söylediğiniz belki Diyanet İşleri Başkanı hakikaten mesela şu bizim yaptığımız konuşmaya benzer bir tahlili değil mi? <gülüyor> Cemaat. Önderi diye bilinen insanlarla Oturup bir yapmalı Ne oldu ne gibi bir değil mi hocam Nasıl bir şeyin içinden Bu yapılar çıkıyor ortaya Bundan sonra daha Bu yapılacak hocam ben size evet. kopya vereyim Bu yapılacak Öyle ama mi? gaz almak için yapılacak ha. Yani Hoca Efendi'leri çağırdık olacak ve bitecek Hoca efendilerden iki kişiye lütfen siz takip edin bunu diye nezaket gösterecekler mi acaba? Ee. Yani siz mesela on tane hoca efendiyi çağırdılar evet. değil mi? Bu konuşuldu orada bir kararlar alındı. Evet. Ondan sonra buradan lütfen bir komisyon çıkaralım. Bu komisyonda bu kararları takip edip etmediğimiz e, uygulayıp uygulamadığımız ortaya çıksın denemeyecek. Bugüne kadar hep böyle geldi hocam. Bizim... Adem Ergül Bey'i biliyorsunuz Sizin Günden de yakın mi? dostunuz Hindistan arkadaşım <gülüyor> Evet, Onun bu tür toplantılarda ısrarla söylediği bir şey vardır Bir sekreterya oluşturalım Burada alınan Kararları takip edecek Gündemi getirecek Gündemi sıralayacak Ondan katılımcıları haberdar edecek Bir sekreterya diye O çok hayati bir şey Ama her şey yeniden Hocam düşünme zamanı yani şimdi bu bir yapı var binlerce bağlısı var ve bu yapı bir darbe girişiminin içinde baş rolü oynuyor. Şimdi bağlananlara ne diyeceksiniz olan bitene ne diyeceksiniz nasıl bir ifsatla insanlar karşı karşıya kalıyor. Onun için bunu mesela şu yaptığımız şeyin bizim. Belki Diyanet tarafından hakikaten bütün bu e, bir takım o kanaat önderi vesaire deniyor. Onların katılımıyla yapılması gerekiyor daha sıhhatli bir gelecek için. Hocam niye özel okullar kuruldu bu ülkede? Milli eğitim 80 kişilik sınıflarda ders verdirdiği evet, için ben 20 evet. kişilik sınıfta veriyorum. Diye. Evet. Milli eğitimin okulları 20 sene önce 20 kişilik sınıflardan oluşsaydı özel okullar böyle olur muydu hocam? Evet. Bu kadar basit. Doğru, evet, bu kadar basit. Evet. Milli eğitim toparlasın kendisini. Enayi mi insanlar bir çuval para verecekler bir okula. Evet. E, e, Diyanet içinde de geçerli bu hocam. Yani cemaatten sonra camiye giren imam varsa, farza zor yetişen bir imam varsa yani imam hatipten çıkalı 20 sene olmuş, 20 sene önceki kültürüyle duruyor. Hala iki kitap okumamış bir imam. Hala eski menkıbeleri kürsüden anlatıyor bir imam. Geçen gün havaalanına gidiyordum hocam. Çok acil trafik tıkandı, cuma namazını mecbur bir camide kılayım dedim ee, havaalanına yetişemeyeceğimiz anlaşıldı Ankara'ya gidecektim ee, hocam çıkmadım camiden o kadar yani <gülüyor> en az iki bin kişi iki <gülüyor> bin kişi var camide yollar mollar her yer dolu hocam bir kağıdı adam bakmamış virgülleri bir daha okuyor geri geri neredeyse virgül nokta diyecek yani Allah o, Allah ya Allah Türkçe Allah. bir yazı okuyorsun ...dedim ki bu adam herhalde gözlüğü yanında değil... ...ellinin üstünde yaşı... ...e baktık ki hocam... ...Fatihada yanlışı var adamın... ...aradım evet. müftülüğü... ...Allah razı olsun ilginçler... ...teşekkür ettiler bu ikaz daha önce de geldi bize dediler... ...daha önce geldi öbür hafta ben de geldim ama... Evet. ...yani yapacak bir şey yok... ...memur hakları var... ...mesela filan kursu geçemeyen imam... ...alınsın görevden diyebilirsin sen hocam... Evet, evet. ...yani... A, hata yapan doktor cezalandırılıyor da kıraat arazisi olan imam niye cezalandırılmıyor? Gibi bir sürü sorunlar varsa bunların temelden kurutulmadığı ortaya çıkmış oluyor hocam. Hocam aslında bir deryaya girdik. <gülüyor> Burada epey kulaç atmak lazım ama zamanımız doldu. İnşallah yine konuşacağız. Yani İnşallah. bunun en azından soruları bile ortaya koymak bence çok zihin Süperciz. açıcı. Olacak Şura dedik ki ikimizin evet. bunu çözmesi <gülüyor> mümkün değil evet. hocam, Şura olması lazım İnşallah bir fikir böyle Alışverişi inşallah sağlıklı olur Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız Hocamla deniz Ahmet Taş getiriyor.